İyi akşamlar arkadaşlar duyabiliyor musunuz beni? Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır. E işte Pekala nasıl gidiyor test hazırlıkları çalışmalarımız? aha pekala onlar evet şimdi yavaş yavaş bakalım evet yazmak Osman Bey yazmak e, gayet zor e, hepimizin başında e, bazen bazı şeyleri kafamızda şekillendiriyoruz ama yazıya aktarırken bir o kadar zorlanıyoruz belki daha da fazla zorlanıyoruz bu çok normal bir şey ama e, yazdıkça daha güzel ifade ettiğinizi anlıyorsunuz kendinizi o yüzden hiç şaşırmayın bu çok normal bir süreç fakat e, tabi yazmaya alıştıkça yazı dilinin nasıl olması gerektiğini hangi akademik yazın dilini kastediyorum tabi hangi şekillerde cümleler kurulması gerektiğini daha iyi fark ediyorsunuz bu çok normal bir şey inşallah e, alışacaksınız biz kendi çalışmalarımızda da öyle makaleye başlıyoruz en başında Karıştırıyoruz kafamız daha şey yapmıyor Oturmuyor bazı konularda Ama ilerledikçe görüyoruz ki üstü oturmaya başlıyor Son sayfalara geldiğimizde anca fark ediyoruz ki Bir takım şeyleri ifade edebilmeyi başarmışız Şöyle yapın size tavsiyem Metinlerinizi hiçbir zaman Son metini, metni yazdım ben Bundan sonra düzeltmeyeceğim Herhangi bir şey yapmayacağım gibi düşünmeyin ee, onun yerine tekrar okunacak bu. O daha rahat ifadeler bulacağım diye kendinizi rahatlatarak yazmaya çalışın. Çünkü aynı zamanda bilmiyorum belki siz de hissediyorsunuz yazmak çok gergin bir olay. Ee, ondan sonra ama <gülüyor> değil mi? Ne kadar zor bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Ee, Zeynep Hanım 3 ay uzmanla mülakat yaptım diyor ama hala hazır değil yazıya dökmek zor evet ama unutmayın ben sizden şunu istiyorum ben sizden bir tezin içerisinde hangi bölümlerde neler anlatacağınızı bir prototipini oluşturmayı istiyorum bu sonuçta hani tabi ki sizin el emeğiniz, göz nurunuz hani bu çok önemli bir şey olacak ama bununla beraber bir takım değişiklikleri bir takım geliştirmeleri açık önümüzdeki dönemde zaten devam edeceğiz o yüzden kendinizi çok hani sıkarak yapmaya çalışmayın Önemli olan dediğim gibi, tezin belirli bölümleri var. Yavaş yavaş biz anladık hangi bölümlerde nelerden bahsetmek gerekiyor. Giriş, gelişme, sonuç bölümü ister tez olsun ister makale olsun bütün çalışmalarda görmek istediğimiz bir görmek istediğimiz bölümler farklı şekillerde formüle edilebiliyor bunlar. Ama onunla beraber önemlerini yitirmiyorlar. O yüzden hani. Ee, şöyle düşünün, ben bu bölümde bunu anlatacağım. 2-3 sayfa, daha uzun yazarsanız tabii ki tercihim. Ama bana hani şu bölümde bu anlatılıyor, bu bölümde bu anlatıyor, izledimi verecek bir prototip hazırlayın. Ee, tabii ki bölümleri belirlemekte zorlanıyoruz ee, Zeynep Hanım çünkü... Tezin asıl zor olan kısımları, iki tane çok zor bölümü var tezin. Onları geçtikten sonra zaten pek bir şey kalmıyor. Gerisi sizin çalışmanıza bağlı. Birincisi hep dedik, problem sorusunu belirlemek. Biz neden bu konuyu seçiyoruz? Bu konuyu seçmenin bize nasıl bir faydası var? Nasıl bir katkı sağlayacak? Bu soruyu öncelikle oluşturmamız gerekiyor. Bu çok zor bir iş. Bir konu seçmek, bir konu tespit edebilmek, bazen aylar süren bir çaba. Bu en zorlarından bir tanesi ama bir o kadar da zor olan bir bölümü var tezin. O da bölümlerde hangi bölümde neyi ele almak istediğinizi açık bir şekilde içindekilerde gösterebilmek. Bazen öyle oluyor ki kafamızda canlandırıyoruz, şunu da katmamız lazım, bunu da katmamız lazım ama içindekilere yansıttığımız zaman... Bölümlerin birbirlerinden farklı, birbirlerinden parça parça ayrılabilecek özellikler gösterdiğini keşfediyoruz. O bizi tabii değiştirmeye zorluyor. En güzeli şöyle düşünün. Çalışmayı hiç bu konuyu bilmeyen bir insana yazıyormuş gibi düşünün. Ne yapacaksınız? Birinci bölümde teorik altyapıyı kuracaksınız. Sorunuzun şu olması lazım. Ben neyin üzerine bu tezi bina ediyorum? Yani bil, okurun öğrenmesi gereken, bilmesi gereken hususlar neler? Bunlar işte giriş bölümünden sonra gelen birinci bölüm teorik altyapıda dile getireceksiniz. İkinci bölümde bulgularınızı ortaya koyacaksınız. Ne keşfettim, insanlar neler dediler? Tabii ki küçük küçük yorumlar yapabilirsiniz ama üçüncü bölümde asıl tezi oluşturan değerlendirmelerinizi sunacaksınız. O yüzden hani bu silsileyi takip edebilmesini sağlamaya çalışın. Ha şu olur bazen öyle konular çalışırız ki bulgular çok fazladır dersiniz ben tek bir bölümde bulgularımı anlatamayacağım. Daha uzun parçalara daha uzun yerlere ihtiyacı var o zaman ne yaparsınız bunu bölmeye başlarsınız ama mümkün olduğunca oranlı bir şekilde bölmeye çalışın. Dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Buna dikkat edin özellikle. Başından sonuna kadar çalışmanız, hep dedik ya biz akademik metin, sistematik bir metindir. E, sistemli düşünmeyi beraberinde getirir, talep eder. Bir hususu ortaya koyarsınız, geliştirirsiniz, geliştirirsiniz, bir sonuca varırsınız. Bu mantık silsilesini takip etmeyi başardığınız sürece çok güzel bir çalışma yapacağınıza eminim. Hatice hanım evet finaller var ama burada bu da bir dersimiz. Bu derse de gereken ihtimamı göstermek gerekiyor. Dolayısıyla bu tez yani bu derse başından itibaren, dersin ilk haftasından itibaren biz diyoruz ki bir çalışma yapılacak. Bu çalışmayı yavaş yavaş da olsa başlamış olmanız gerekiyordu zaten. Bu çalışma yani hani 5 sayfalık bir makaleyi bile son anda yazmanız mümkün değil. Bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla inşallah daha önceden başlamış olursunuz. Sorularınızı böyle bir okumaya çalışayım. Yasemin Hanım bir şey söylemiş. Aa, birkaç tezde gördüm kaynak araştırırken. Giriş bölümüne direkt giriş diye başlık atmışlar. Biz kendi konumuza göre başlık atacağız değil mi? Yok. Giriş hep giriş olur. Girişte siz konunuzu şimdi sizin bir başlığınız var, tezin bir başlığınız var. Ondan sonra giriş diyorsunuz. Bu girişte yani adını değiştirmiyorsunuz bu bölümü, giriş olarak muhafaza ediyorsunuz. Burada söyleyeceğiniz şey, çalışmanızdaki konu ne? Hani biz derste özellikle söyledik ya, bakın bir amacınızın olması lazım, hipotezlerinizin olması lazım, varsayımlarınızın olması lazım. İşte bunu, bu meramınızı siz... Girişte anlatıyorsunuz. Dolayısıyla buna giriş adını vereceksiniz. Sonra birinci bölümde artık teorik altyapıyı kuracaksınız. Buraya kendiniz isim verebilirsiniz. Tezinizle bağlantılı başlıklar vermeye başlayabilirsiniz. Ama giriş, olduğu, giriş sonuç, giriş birinci bölüm şu, ikinci bölüm şu, üçüncü bölüm şu. Sonuç, sonuç olarak kalıyor. Değiştirmiyorsunuz adını sonuç. Kaynaklar bunlar sabit kalanlar. Aa, bakalım ön sözün içinde alınmış özet kısmı yok ee, İstanbul Üniversitesi bunu istemiyor bize şimdi bakın heh, e, yeri gelmişken çok da güzel bir soru sordunuz hemen ben açıklayayım her kurum birbirinden farklı yönergelere sahiptir tez konusunda bazı kurumlar derler ki ben tez onay sayfasını üçüncü e, işte, tezin sonunda istiyorum tezin sonunda e, yazının yazanın hayatının e, özetini istiyorum, özgeçmişini koymasını istiyorum gibi böyle çeşitli kurallar koyabilir. Dipnotları farklılaştırabilir. Bunun bir standartı yok. Yani İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İzmir Üniversitesi bütün üniversiteler kendine göre bir yönerge belirlemişlerdir. Bunun bir standartı yok ama bir üniversite kendi içerisinde Yapılan bütün çalışmaların bu standarda uygun olarak teslim edilmesini ister. Dolayısıyla farklılaşabilir. Ee, Önsöz aslında sizin bu çalışmayı neden seçtiğinizi kendi veya bu çalışma esnasında başınıza gelen bir takım tecrübelere kendi ifadelerinizi anlattığınız bölümdür, şahsi yazdığınızdır. Diyebilirsiniz şuna teşekkür ederim, buna teşekkür ederim işte ailem beni yalnız bırakmadı, onlara çok teşekkür ederim. İşte şu, yani hani bu tip özel bir takım ifadeleri koyabilirsiniz. Bunun dışında şeyinize bağlı birinci bölümü yazarken çok büyük bir sorunla karşılaşmışsınızdır veya birinci bölüm. Ee, değişmiştir zaman içerisinde bir takım anılarınız vardır anlatmak istediğiniz uzun olmamak şartıyla yani maksimum iki sayfalık bir metin ee, bunları da dile getirebilirsiniz dolayısıyla önsöz yazarın kendisine özgü bir e, bölümdür ha, ama biz özet kısmını ayrı nitelendiriyoruz dedik zaten İngilizcesini yazmaya gerek yok sadece kısa bir şekilde özette de Hangi hususa değineceksiniz? Bir, çok kısa olarak bu tezin amacı şudur. Şu şu şu konuya ele almaktadır. Birinci bölümde şu vardır. ikinci bölümde şu vardır. Üçüncü bölümde şu vardır. Şimdi e, özet şu. Bir insan çalışmanızı okuyamayabilir. Hiç gör yani hani içeriğine ulaşamayabilir. Ona teziniz hakkında, çalışmanız hakkında fikir sahibi, Olmasını, onun fikir sahibi olmasını sağlayacak kadar bir bilgi vermeye çalışıyorsunuz orada dolayısıyla hani onda bir problem yok ee, <gülüyor> Zeynep Hanım bir şey sormuş peki hocam neden bu konuyu seçtim ve bu konunun bize katkısı nedir cümlelerini bize soru cümlesi ve cevabı haline giriş ya da ön sonu onu yazalım onun yeri zaten giriş Tabii hani ben bunu neden sorunum değil, hani neden seçtiğinizi bir soru şeklinde bu çalışmanın, mesela bu ifadeler genelde çok sevilen ifadeler. Bu çalışmanın temel araştırma konusu şudur veya araştırma sorusu şudur gibi bir ifade yazabilirsiniz, güzel de olur öyle bir ifade. Bu çalışmada izlenen metodoloji şudur. Değil. Bakın arkadaşlar, edebi metinler çok farklı hususlar. Tez başka bir yazı. Nasıl ee, bir romanla bir ders kitabı birbirinden farklılık gösterirse tezin de kendisine has bir üslubu vardır. Şimdi size bunu kazandırmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Önümüzdeki dönemde bunu devam edeceğiz. Bu dönemimiz de bitiyor. Bu da böyle bir durum da söz konusu. Yavaş yavaş bunu kazandırmaya çalışacağız. Dolayısıyla... Ee, Hani ona uygun ifadeler kullanmaya e, başlamanız gerekecek ve bunun da en güzel tarafı yani en güzel şekilde ifade etme nasıldır öznesi yüz, yükleme açık bir şekilde belli olan ne kastettiği okunduğu anda fark edilen yazıdır. Sanat yapmaya çalışmayın satırlar boyunca uzanan metin e, şeyler nedeni cümleler yazmayın. Kuşkusuz okumayı kolaylaştıracak bir takım takım üslup denemeleri yapabilirsiniz. Fakat bununla beraber unutmayın bizim çalışmamız aslında konuyu net bir şekilde seçtiğimiz konuyu net bir şekilde incelemek ve bunu karşımızdakine anlatabilmek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Aha. Ee, bir soru daha ee, sorular geliyor. Aa, teslim tarihi ne zamanda daha erken Dilay Hanım, o çok mümkün olmayacak biz dedik geçtiğimiz hafta benim size de vereceğimiz güzel de var um, geçtiğimiz hafta biz söyledik bunu en sonunda şuna karar verdik aslında ben biraz daha erken istiyordum bir net gün o belirlenmesini istiyordum ama e, zannediyorum final için gelmeniz gerekecek geldiğiniz zaman bana elden teslim etmenizi istiyorum ben. dolayısıyla imzalı e, teslim etmenizi istiyorum Dolayısıyla sınav final haftası olacak teslimimiz. Heh, şimdi e, Osman Bey, e, sizin e-mail'lerinize cevap verdim. Orada bir takım şeyler yapmışsınız, güzel, dipnot çalışmaları yapmışsınız. Onları ben düzelttim. E-mail'lerinize bakmışsınızdır inşallah. Ama yan, yine cevap verebildim. Bir saat kadar önce belki bir, bir o civarda. E, şimdi... Nerede verdiğinizle alakalı olarak değişir bu sorunuz. Eğer dipnottan bahsediyorsanız bazı tezler dipnotta soyadını başa isterler yönergelerinde bunu ifade ederler. Mesela işte benim soyadım Furat. Furat hatta büyük harflerle, virgül, Ayşe Yaşar yanına şu şu şu derler. Ama biz İstanbul Üniversitesi'ne böyle bir üslup seçmiyoruz. Biz diyoruz ki eğer dipnotta kaynak gösterilecekse adı ve soyadı yazarın. İşte Osman Said Evdüzen virgül şu kitap. Yani kitabın adını yazıyoruz. Eğer yazar ikinci defa zikrediliyor ise yazdığınız e, yazarın ...kitabına tekrar da bulunacaksınız. Tabi referans sadece tek bir defaya mahsus olarak yapılan bir husus değil. Dediniz ki ben üçüncü sayfana tekrar aynı yazarın aynı eserine ve başvuruda bulunacağım. Bu durumda adını ve soyadını yazmayacaksınız. Sadece, pardon adını ve soyadını yazmayacaksınız hiçbir şey yazmayacaksınız anlamına geliyor. Kusura bakma yanlış ifade ettim. Adını yazmayacaksınız. Sadece soyadını. Ev düzen virgül. Eğer, bu önemli bir husus, yazarın sadece tek bir kitabını kullanıyor iseniz çalışmanızda, işte Ahmet'in X kitabı ve Y kitabı değil, sadece Ahmet'in X kitabını kullanıyorsanız, yani sürekli aynı kitaptan bahsediyorsanız, bu durumda söyleyeceğiniz şey AGE. Görmüşsünüzdür, kullanmışsınız kaldı ki. AGE. A.G.E. demek adı geçen eser demek. Eğer makale ise A.G.M. adı geçen makale. Eğer tez ise adı geçen tez. Tekrarlamaya gerek kalmasın diye. Eğer yazarın iki kitabını birden kullanıyorsanız, bu durumda A.G.E. yazarsak hangi kitabı kitaba referansta bulunacağımız bilinemeyeceğinden dolayı ne yapmamız gerekiyor? Kısaltarak da olsa kitabı hatırlatmamız gerekiyor. Dipnotların özelliği kaynağa mümkün olduğunca net bir şekilde ulaşmayı sağlaması. Eğer İsmail Bey dediğim gibi, Tek bir kitabından, mesela işte benim bir kitabımından faydalanıyorsunuzdur ama çalışmanız içerisinde benim sadece tek bir kitabını, kitabımdan bahsediyorsunuzdur. İlk geçtiği yerde kitabı zikrettiniz. Dediniz ki, e, işte Zişan Furat şu şu şu kitap. Sonra üçüncü dipnotta Zişan Furat'ın aynı kitabından faydalandınız tekrar. O zaman FURAT virgül AGE yazıyorsunuz. Tamam mı? Mantığı bu şekilde. Ama unutmayın ilk defa eğer kitaptan bahsedecek iseniz açık künyesini yazmanız gerekiyor ki okuru yönlendirsin. Buradaki mantık şu dediğim gibi. Mümkün olduğunca en kestirme yoldan en açık bir şekilde okura kaynağa ulaşabileceği şekilde ipucu vermek. Sayfa numaralarını unutmayın, cilt ve sayfa numaralarını unutmayın. Bu her zaman şey yapar, karıştırır kafayı. Eğer bir kitabın tamamından faydalanmıyorsanız nasıl olabilir? Mesela işte bir konuda yazıyorsunuz, işte medeseler üzerine yazıyorsunuzdur diyelim. Şu konuda detaylı bilgi için, bakınız uzun çarşılı ilmiye teşkilatı virgül, veya adı geçen tek bir kitabından faydalanıyorsanız uzun çarşılanın. AGE, virgül, s nokta, küçük s, sayfa numarası. Şöyle yazıyorsunuz. Yazayım ben bir taraftan. AGE, daha önce bahsettiğinizde ama e, varsayıyoruz zaman sayfa numarası 5, 17. Sayfa numarası muhakkak veriyoruz. Ama, şimdi başka bir teknik daha var, ondan da bahsedeceğim. Ee, ama eğer kitabın tamamına bakmasını istiyorsanız mesela demek istiyorsanız ki Ahmet'in bu konuda bir de e, tezi var ona da bak. Kitabın tamamını bakmasını istiyorsunuz okurun o esnanda tabi ki sayfa numarası yazmanıza gerek yok. Ama eğer sayfa numarası e, şey değil ise e, sayfa numarası belirtmek gerekiyor ise yani hani doğrudan bir yerden faydalandığınızı göstermek istiyorsanız kuşkusu sayfa numarasını orada eklememiz gerekiyor şimdi e, sorularımıza bakalım evet ben de aynı şey Aha, bu özetle ha, Dilay hanım aa, şöyle bir şey sormuş özetle öz aynı şey mi evet aynı şey özle özet aynı şey öz çalışmanın aslında özetle değil de temelinde ne var İşte merkezinde ne var demek. Dolayısıyla aynı şey. Ona da endişelenecek bir şey yok. İstanbul'a dışında olanlar, İstanbul dışında gelecek olanlar da varsın ama o zaman kargo ile gönderecekler. Elden teslim istiyoruz çünkü. Böylelikle kargonun teslim edildiğine dair bir şey olacak elimizde. Ama hani o arkadaşlar için finalden yani en son final günü elimize geçmiş olması gerekiyor. Kargolarının onu unutmayın. Yani hani finale İstanbul'da girip finale İstanbul'da girmeyecek olan arkadaşlar eğer e, öyle bir durum var zannediyorum eğer e, şey yapıyorlarsa yani hani e, gelemiyorlarsa bu durumda yapacakları şey çok açık bir şekilde birkaç gün önceden kargoya teslim edip bizim elimize ulaşmasını sağlamak ki ellerinde bir belge olsun. Kaybolur kaybolur, bir şey olur sonra boşu boşuna gününüz yanar ama unutmayın son gün bütün arkadaşlarınızın teslim edeceği gündür o güne kadar gelmiş olması gerekiyor. Şimdi... Aa, bu, bu, bu, bu, bu, İsmail Bey, dipnota ge, tamamına cevap verdik. Eski kitaplardan alınan bir bilgiyi günümüz kitap ya da makalelerinden, aha, Nebi Hanım şey soruyorsunuz değil mi? Bazı metinler vardır. Ee, bu metinler ve ulaşamıyorsunuzdur. Başka bir kaynağı kullanarak o metni e, atıfta bulunuyorsunuzdur. Bunu kastediyorsunuz zannediyorum, değil mi? Şimdi buradaki genel kanal şu: Eğer ulaşılabilecek bir metin ise ona ulaşılması yani mesela nedir 1980'de yayınlanmış bir kitaptır 2000'de başka bir kitaptan hareketle ona dipnot vermek yakışık almaz çünkü yazarın şimdi önemli bir nedeni var bunun onu da söyleyeceğim ee, önemli olan yazarın o metini görmesidir şimdi bazen Doğrudan, şimdi biz dedik ya, alıntılar aslında iki parçadır değil mi? Buna bahsettik. Birincisi dedik, alıntılar ne yapılır? Yazarın iki tırnak içerisine koyduğu, doğrudan aldığı metinlerdir. Bu metinler de değişiklik yapılmaz, tırnak içerisine koyulmuştur. Ama bazı metinler vardır. Bu metinler yazarın kendi yorumuyla formüle ettiği ve çalışmasına kattığı metinlerdir. Dolayısıyla eğer böyle bir alıntı yapıyor iseniz size tavsiyemiz ilk metne geri dönüş yapmaya çalışmak yani ilk metne ulaşmaya çalışmak çünkü her yazar kendisine göre yorumlar. Ama eğer o metne ulaşamıyor iseniz, şöyle bir usul var. Yazdınız, şu şu şu şu metin, sayfa 7 atıyorum. Parantez içerisine aktaran iki nokta üst üste aldığınız yer ve sayfa numarası. veya yine aynı şekilde temel metin sayfa 7 dan aktarılmıştır. Tamam. Ki bu gibi durumlarda özellikle sizin nereden aldığınız belli olsun ki eğer Aktaran kişi taraflı bir yorum yapıyor ise olabiliyor bazen. Mesela bir tane arşiv belgesi üzerinden konuşuyor. O, ne yapıyor? O kendisine göre yorumluyor. Ve siz onu alıyorsunuz. Asıl anlamını yitirebiliyorsunuz. Çalışmanın, konunun asıl anlamı yitirilebiliyor. Buna engel olmak için aktaran muhakkak yazılıyor. Eğer ulaşamayacağınız bir metinse. Eğer ki mesela İsfahani mesela dediniz. İspahani'nin çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Ee, ama hani tıpkı basımları vesairesi yapıldı ama hani nedir ulaşamadınız diyelim mesela bir kitap el yazması bir metin ulaşamadınız tabi bu durumda gene aktaranla yazmak gerekiyor. Ah bakmayın yetişmeye çalışıyorum siz benden daha hızlısınız sayfa sayısı yazacaksınız herhalde bu dipnottaki sayfa sayısıyla sayfa sayısını yazacağız. Evet, A, alıntı yapacağım kaynakta başka bir kaynaktan alıntı yapmışsa, ha, ha, hepsini yazacaksınız. O kadar, yani öyle durumlarda unutmayın, her zaman için birinci kaynağa ulaşmak esas olur. Ha, Tuğba Hanım mesela şöyle diyor, İli Tam'da İstanbul dışında sınava girmek söz konusu değil. E, o zaman bir tartışma konusu yok. Ama ben dün hocayla konuştuğumda sanki bir ilit acaba Auzerif'in başka programları mı şehir dışında sınava sokuluyor? Bir ara yapılıyordu galiba. Daha sonra bir problem oldu. Herkes İstanbul'da sınava girecekse o zaman herkes teslim edecek. Onu ben öğrenirim zaten. Kimlerin nerede geleceğinin listesi bize gelecek zaten yakında. Dolayısıyla bir şey olmaz. Eğer İstanbul'daysanız imza. Hah, Yasemin Hanım'ın sorduğu güzel. <gülüyor> Yasemin Hanım, biz de bunu çok eleştirdik. Mesela geçenlerde bir yüksek lisans öğrencimiz tezini yazdığı zaman Sosyal Bilimler Enstitüsü bizim bir istisna yaptık biz o konuda ve kendi bildiğimizi okuduk. Biz dedik ilahiyat alanında çalışıyoruz ve biz biliriz. Daha iyi onlar bilemezler diye de böyle bir şey yaptık. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi onlar şöyle yapmışlar. Görüyor musunuz, bulayım ben size notu. Bu çok enteresan bir şey ve biz bunu çok dediğim gibi eleştirdik. Mesela, evet buldum. Şimdi kutsal kitaplara e, atıflar diyor, atıt diyor. Yönergede yazılan bu. Kur'an bir, işte Fatiha aslında. <gülüyor> bir on diyor. Sure ve ayet numarası. E, bilmeyen birini yazdığı da ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Old Testament diyor, eski ahit diyor. 3-5. E, eski ahit ve yeni ahiti düşündüğünüz zaman, Bölümler 3-5 vesaire gidiyor ki bu da gitmiyor. Bunu unutmak, unutmamak gerekiyor. Kitaplar birbirinden farklılaşıyor. İşte e, mi çıkışta mı artık du şeyden mi neden yaratılışta mı nereden değişiyor? O yüzden biz şöyle istiyoruz: Kur'an, vakara mesela 15. Açık açık yazmamız. Şunu yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Kur'an, Bakara. Bu mesela Aliül Lala olur. Yani en güzeli bu. Burada ne var? Hem surenin adını tabii bilmek mümkün değil. Kaçıncı surenin? Yani herkes bilemez sonuçta belki. İşte kaçıncı surenin kaçıncı adının ne olduğunu tekrar tekrar okur, araştırmasın diye hem adını yazıyoruz hem de yanına sayısını yazıyoruz. Slash koyuyoruz, ayeti veriyoruz. Bu daha uygun. Böyle kullanabilirsiniz. Bu daha şık. Hem de okuyucuyu hemencik nereye ulaşmak istiyor, ulaşmasını istiyorsak orayı yönlendirebilecek bir usul. Güzel. Amm. Ee, olur hatta yani tabi o zaman bana zaman vermeniz gerekiyor biraz zaman vermeniz gerekiyor benim gayem zaten hepsini tek tek okumadık ama e, ben genelde kağıtları 2-3 defa okuyorum arkadaşlar bir hata olmasın diye yani bir defa şöyle bir göz gez, geziyorum neler var özellikle ödevlerde bunu yapıyorum daha sonra detaylı okuyorum o zaman bana vakit eğer öyle bir dileğiniz varsa ki çok da sevinirim tabi benim hani biraz dönem bitiyor finaller bitsin normal örgün öğretimin de imtihanlarını okuduktan sonra tek tek okuyup size geri verebilirim hatta geri de verebilirim ben yani hani kağıt üzerinde geri vermek vermem istiyorsanız onu da verebilirim e-mail üzerinden biraz zor olabilir karıştırıyorum çünkü artık ben de karıştırıyorum o yüzden yani metin üzerinden ama düzeltmeyi yapıp size veririm e ee, Suna Hanım ha çok güzel sordunuz çünkü e, ben de aynısını söyleyeceğim. Cuma günü bir toplantı oldu. Ben de böyle hani ucuna yetiştim ama sağ olsunlar e, yani bitirmemişlerdi. Ben de hani e, bir bölümünde özellikle kafamızdaki soru işaretlerini açıklığa kavuşturabilmek için böyle koşa koşa yetiştim. Şimdi şöyle bir hadise söz konusu. Bu döneme mahsus olarak böyle bir sıkıntımız var. E, bazı arkadaşlarımızın sürekli yerleri değişti vesaire vesaire. Dolayısıyla bu döneme mahsus, önümüzdeki dönem böyle bir şey olmayacak. Önümüzdeki dönem herkes sabitlenecek, kendi hocasına teslim edecek. Yani danışman başka bir şey, ders aldığınız hoca başka bir şey. Fakat bu döneme mahsus olmak üzere dinlediğiniz, takip ettiğiniz hocaya teslim edebilirsiniz. O hoca değerlendirecek, ondan sonra da diğer hocanın yerine not verecek. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi önümüzdeki dönem sabitlenecek bu bir problem yaşanmasın diye beraber e, listeye zaten biz girmeyeceğiz arkadaşlarımız gelecek Avustralya çalışan değerli arkadaşlarımız gelecek onlar e, bize liste verecekler biz kendimizde olan sınav kağıtlarını dolduracağız geri kalanı ona vereceğiz onların hepsini onların hepsini onlar birleştirip onlara açıklayacaklar Bu hali nasıl vereceksiniz? Nasıl yazabilirsiniz? Mesela bakın demin örnek verdi, kutsal kitaptan böyle veriliyor diye nasıl yaz yazabilirsiniz mesela? Şimdi bu tip hadis kitap küliyatlarından küliyatını diye çok da kötü bir ifade. Ah, burada tabii ben görmüyorum. Şimdi zaten hani e, cami sahih dediniz. Sonra ne olacak? Sayfa numarası mı vereceksiniz? Bakın iki tane usul kullanılıyor bu konuda. Eğer ha bu birincisi doğrudan e, slash vermenize gerek yok. Kur'an'da 2'ye 5 gibi say, sayıyı vermek için iman 3 diyebilirsiniz. Bu sizin doğrudan hadisinizi veriyor. Ama bakın bazı tezlerde görmüşsünüzdür. Şu da kullanılıyor. Sayın mesela Türkçe'ye çevrilmiş bir nüshası var. İlk ilkinde ilk dipnotta tabii bizim çok da fazla tercih etmeniz bir şey universal olsun ki her yerdeki takip edesin diye. Her nüsta farklı farklı şey yapıyor. Hani o takip edilsin diye. Sayfa numaraları değişiyor. O problem olmasın diye e, hadisin numarasını vermek daha uygun. E, ne yapıyor? İşte diyor tercümesi şu eğer tercüme kullanıyorsanız veya bir baskıyı kullanıyorsunuz işte e, şu x yayınları şu şu şehir x yayınları sayfa numarası şu bakın tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar buradaki amaç bir bütün çalışmanın içerisinde aynı üslubu devam ettirmeniz başından sonuna kadar eğer Kur'an'da hadiste, artık hani vereceğiniz kaynak yani ka, e, diplotlarda vereceğiniz kısaltmalarda başından sonuna kadar aynı üslupla devam etmek. Eğer iman 3 diyecekseniz sonuna kadar aynı şekilde devam edeceksiniz. Eğer sayfa numarası şu diyecekseniz başından sonuna kadar bu tutarla da sürdüreceksiniz. Burada şunu düşünün, en rahat okuyucu acaba bunu gördüğünde en rahat bu metne nasıl ulaşır? İki şekilde de yazabilirsiniz. O da olur. Olur. Sıkıntı yok yani. Dediğim gibi nasıl ulaşacağını düşünüyorsanız en iyi şekilde öyle izah etmeniz gerekiyor. Aa, programlar? Ha diğer programlarda var. Şey bu. Auzref'in diğer programlarını giriyor galiba. Bizde yok. Tamam. Heh, e, Zeynep Hanım, ayet eğer çok fazla ayete atıfta bulunuyor isek, e, Osman Bey de sordu onu, e-mailinde aynı soruyu o da sormuştu. E, siz tercih edin, metnin içerisinde de kullanabilirsiniz, sürekli ayetlere atıfta bulunuyorsanız metnin içerisinde de kullanabilirsiniz ama bu usulü devam ettirin. Ama tercihimiz dipnotta kullanmak ki görülsün hangi ayetleri mesela hani ya dipnotun özelliği nedir biliyor musunuz? Şimdi buradaki mantık akademik çalışmada özellikle dipnotun mantığı şu. Okuyucu bir anda dipnotu mesela 25 mi hemen görsün hemen bulsun. Metnin altından takip edebilsin. Gözüne çarpsın hemen. Yani kullanabilirsiniz ama diyorum altta şeyden korkuyorsunuz değil mi? Çok uzun bir liste olacak dolayısıyla ondan hani çekiniyorsunuz. Metnin içerisinde bakın sizinki Kur'an merkezli olduğu için metni içinde yazıyorsanız hiç Kur'an yazmayın zaten. Parantez içerisinde hiç Kur'an yazmayın. Parantez içerisinde yani bunu yapabilirsiniz. Bakara 2.15 gene aynı şey pardon o, parantez o. Böyle kullanabilirsiniz. Çünkü çok uzun olacak altlarda. Tamam anlıyorum. Ha? Ama dediğim gibi o tutarlılığı kaybetmeyin. Yani birinde aşağıda birinde yukarıda vermeyin. Yok yok hayır. İkisinden birini seçin. Şunu kastediyorum. Bir bölümde metnin içerisine verdiniz, bir bölümde metnin altında verdiniz olmasın. O usulü başından birinden birini tercih edin, başından sonuna kadar o usulde devam edin. Tutarlılığı sağlayın. Tabii burada çok önemli şeyler var. Yani hani onu da unutmayın. Mesela tutarlılığı sağlayabilmek için mesela şey ne, ne Tezlerde bakılan şeylerden bir tanesi terimlerin standart bir şekilde kullanılmasıdır. Sen hani bir konuda nasıl bir örnek verelim, güzel bir örnek verelim. Şimdi eş anlamlı bazı kavramlar vardır. İşte Tedris ile eğitim mesela diyelim. Çok çok kötü bir örnek olacak gerçi ama unutmayın. Siz bunu yer değiştirir kavramlar olarak kullanırsınız fakat bundan bahsetmezsiniz gibi. Yani bir, diyor ki tez yazımında bir kavrama yüklediğiniz anlam tezin sonuna kadar değişmeden o şekilde gitsin. Ki böylelikle insanların kafası karışmasın. Mümkün olduğunca açık olsun. Böyle bir husus var mesela. Ona da dikkat etmeye çalışın. Yani çok kötü bir örnek olacak ama şimdi Boğaz'dan bahsederken aklıma durdun, o geldi. biraz da boğazlarım yanıyor bugün. Ee, mesela Boğaz'dan bahsederken boğazı Boğaz içi yani hani İstanbul Boğazı olarak değil sürekli Boğaz olarak nitelendirin diyor. Eğer konunuz işte fizik vücut insan vücudundaki boğazsa yani şey yapmayın hani anlamlarda böyle kaymalar olmasın diyor tes yazımını. Bu mesela bazen çok enteresan çünkü örneklerle karşılaşabiliyor. Bakalım şimdi <gülüyor> inşallah bir şey atlamamışımdır arkadaşlar kusura bakmayın tabi siz yazıyorsunuz ben atlamamışım da inşallah ee, anlamadım Yasemin Hanım din kavramı olarak ifade ettim fakat alıntı yaptığım din kelimesi olarak geçiyor Değiştirmeden aldım. Ama ben din kavramı olarak devam ettim. Anlayamadım ama Yasemin Hanım. Acaba tekrar yazabilir misiniz? Ben mi yanlış anladım? Aa da işte. Zeynep Hanım şeyde işte herkes devam ediyor öğren hocasına tez yazabilirdi. Oydu benim güzel haberim. Çok güzel bir haber olmadı galiba. küçük şey bir problem vardı hani kim kimin nerede kim kime tez yazacak, kim kime gönderecek diye. Yani bu kadardı. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Tabi böyle bazı enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Sorularla karşılaşıyoruz ama benim güzel haberim buydu. Yasemin Hanım şunu bir açıklayabilirsiniz. Ben onu çok anlayamadım. Hekali. İnşallah güzel haberler vereceğim ben size. Siz güzel güzel çalışmalarınızı yaptıktan sonra ben de güzel güzel haberler vereceğim inşallah. Şimdi, tabii 40 dakika olmuş sorulara cevap verirken. Başka sorumuz var mı? Şöyle beş 5 dakikada bir şey daha söyleyeyim ben. O önemli bir şey. Şimdi Tezli, şimdi tabii notlar büyük bir soru işareti. Bunu anlıyoruz. Hani bu hep böyledir. İçeride o alışıyorsunuz bir müddet sonra hep öyle oluyor. Yani ben mesela şimdi hani bakmıyorum. Meskiden yönergeye sürekli bakıyordum. Acaba bunu da nasıl veriyordu, bunu da nasıl veriyordu? Ben artık şimdi bakmıyorum. Alışıyorsunuz. Bir noktadan sonra o şekilde yazmayı öğreniyorsunuz. O yüzden hiç şaşırmayın. Fakat normalde iki tane farklı tez yönerge de aynı şeyi söyle. unutmayın. İki tane farklı dipnot verme usulü var. Bunlardan bir tanesi bizim de özellikle söylediğimiz dipnot işaret sayısını koyup Metnin altında aşağıda küçük bir bilgisayarlar bunu otomatik olarak yapıyorlar. Aşağıda küçük bir e, sayıcık aynı sayıcıyı koyup orada devam ediyor. Bu bir. Burada ne yapıyor işte? İnsanın e, kaynak aldığınız kişinin adı soyadı kaynağın adı sayfa numarası yazılıyor. Burada bir problem yok. İkincisinde şimdi daha yakın dönemlerde yapılan çalışmalarda bu klasik usul. Çok uzun senelerdir bu şekilde kullanılıyor. Fakat... Son dönemlerde özellikle popülerleşen bir başka şey var alıntı verme şeyi nedir? Alıntı verme usulü var. O da parantez içerisine koyup hani arkadaşınız dedi ya işte hani Kur'anla mesela betin içerisine ben örnek verebilir miyim diye bu şekilde mesela Furat yazmaya çalışıyorum. Çok yavaş yazıyor. Kusura bakmayın. Mesela bu şekilde bir a, dipnot verme usulü daha var. APA deniyor buna. APA usulü kullanım diyor. Buradaki esas önemli olan, şimdi başından sonuna kadar bu şekilde veriyorsunuz tezin. Hani dedik ya mesela normal dedik notları aşağıda verirken ilk geçtiğiniz yerde açık olarak yazın. Burada açık olarak hiç yazmıyorsunuz. Sadece yazarın soyadı, tarih, 2.3 üstü çalışma'nın yapıldığı tarih iki nokta üst üste ve sayfa numarası yapıp parantezi kapatıyorsunuz. Buradaki önemli olan nokta kaynakçanın yani en sonda vereceğiniz bibliografyanın son derece güzel bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Çünkü bazen bir yazar bir senede birden fazla eser verebiliyor. Mesela ben 2010 tarihinde iki tane kitap yazdım. Diyelim. O durumda A ve B olarak nitelendiriyoruz. Tamam mı? Ama kaynakçanın çok iyi bir şekilde yazılması gerekiyor. Böyle gidiyor. A, B, C. Şimdi bir kitap yazmıştır, bir makale yazmıştır, üç makale yazmıştır. A, B, C, giden diye gider. Buradaki maksat şu. Şimdi bazı çalışmalarda, özellikle alan çalışmalarında, Kaynaktan ziyade bulgularınız ön plana çıktığı için teorik altyapıyı oluştururken pek çok mesela alan çalışmasını daha önce sizden daha önce yapılmış pek çok alan çalışmasını görmek istersiniz. Görmeniz gerekir. Onları kısalta kısalta işte Fırat şu virgül şu şu virgül şu şu şu diye hepsini arka arkaya yazarsınız. Çünkü buradaki amacınız o kaynaklara işaret etmektir. Fakat burada çok önemli bir husus söz konusu. Bazı durumlarda biz dipnotu konuyu açıklayacak unsurları da yazmak için kullanırız. Bir konunun bir uzantısı vardır. Mesela bir fermanına bahsediyorsunuzdur. Ama fermanı mesela karşınızdaki insanın bilmeyebileceğini düşünürsünüz. Ferman ne bilmiyor? Ferman'ı belki biliyor ama Berat'ı bilmiyor. Bunu Buna bir dipnot çıkartırsınız, aşağıya inersiniz, Berat şu şu şu anlama gelir gibi bir açıklama yazarsınız. Bu gibi durumlarda her ne kadar APA kullanıyorsanız da, yani şu sistemi kullanıyorsanız da dipnotu vermeyi unutmamanız gerekir. Tekrar ediyorum ama bu şekilde parantez içerisinde verecek iseniz, Muhakkak bu şekilde yazıyorsunuz. Ve kaynakçada hepsini detaylı bir şekilde kodluyorsunuz. Tamam mı? Diğeri yani sosyal bu sizin aslında çalışmanızda dipnot olarak nitelendire ne ne kadar fazla ya yani dipnotta ne kadar fazla açıklamaya yer verebileceğinizle de alakalı. Şimdi sen ben otururum derim ki işte bir kaynaktan bahsediyor. İşte İhmiye teşkilatını anlatıyorum. Dipnota yazdım. Uzun çarşılı şu sayfaya bak. Sonra dedim ki uzun çarşılı bu sayfasın bakın artık hani konuyla alakalı değil. Konuyu bölmemek için metnin içerisine yerleştirmedim bunu. Ki, uzun çarşılı burada aslında şundan bahsederken şuna da işaret ediyor. Bu şu anlamda çok önemlidir. Haydi onun içinde de bakın şu. Haydi maydi falan dememiş. O, o da ayrı detaylı bilgi için bakınız şu. Dolayısıyla ben ne yapıyorum burada? Konuyu bölecek bir hususu konunun içerisine almıyorum. Ki konu da almasın. Ben bunu dipnotta e, bahsediyorum ben bundan. Ve dipnota bahsederken bir takım açıklamalar getiriyorum. İşte böyle durumlarda özellikle böyle durumları kullanan çalışmalarda APA'nın kullanılmaması, klasik tarzda e, dipnot verilmesi talep edilir. Ki en doğrusu da bence odur. Tamam öyle bir durum söz konusu. Şimdi, Ha siz bunlardan en kesinden bir tanesini seçmekte seçmek özgürsünüz ama başından sonuna kadar o standartları korumanız gerekiyor. Şimdi Yasemin Hanım evet yazmış bir şey şöyle bir yakından. Ben din kelimesi için Kur'an'da din kavramı olarak yazdım. Ha, yani dini kavram dini kavram kelimesiyle birlikte kullandım yani din kavramı diye bahsettim. Fakat alıntı yaptığım metinde din kavramı olarak bahsetmemiş, din kelimesi. E, Kur'an'da din kelimesinin geçtiği yerden mi bahsediyorsunuz, din kavramının geçtiği yerden mi bahsediyorsunuz? Onunla alakalı eğer kelimenin yani hani met kelimenin kendisi geçiyor ise e, din şeklinde kendisi geçtiği yerleri kastediyor iseniz böyle söyleyelim. O zaman din kelimesi demeniz gerekiyor. Ama eğer bir kavram olarak dinden bahsedilen noktalarda illa ve illa din kelimesi geçmesine gerek yok. Yerlerden bahsediyorsanız kavramı kullanmanız gerekiyor. Bu sizin gibi yazar olarak karar vermeniz gereken şey. Ha şunu diyebilirsiniz, benim alıntıya erdiğim yerde e, din kelimesi kullanılıyor. E, tırnak içerisinde mi alıntı alıyorsunuz? Tırnak içerisinde alıyorsanız değiştiremezsiniz. Ama eğer kendi cümlelerinizi aktarıyorsanız... Ve bunu kelime olarak değil de kavram olarak tanımladığınızı söylüyorsanız bir dipnot çıkartın ve deyin ki e, yazar bunu kelime olarak tanımlamış ama bence bu bir kavramdır. Bu, bu bu bu esas üzerinden değerlendirmesi gerekir diye bir şey yazın. Ha Yani bakın e, Rukiye Hanım çok güzel söylediniz. E, alıntının belli bir ölçüsü var mı? Yani maksimum 5-10 sayfa birkaç gün. Şimdi e, tabii hani birincisi alıntıyı, tabii böyle sayfalarca alıntı olmaz. Hani mümkün değildir. O zaten sizin çalışmanızın özgürlüğünü, özgünlüğünü şey yapar. Bazen kullanılıyor. İşte çok önemli evrakları mesela transkripsiyonlarını almada kullanılıyor vesaire ama... Onun dışında ilgili olan yerin alınması ve tabii ki böyle bir paragrafla iki, maksimum iki paragrafla yetinilmesi talep ediliyor. Sizin kendi düşünceleriniz çünkü önemli. Yok, aksi takdiri alacağınız yerin yer, yer ön plana çıkar. Burada asıl öne olan sizin düşüncelerinizi serdetmeniz. Bakın heh, şimdi bazı durumlarda internetten faydalanabilirsiniz. O durumda ne yapıyorsunuz? internet web sayfasının adresini veriyorsunuz. http mesela şöyle www. Artık neyse o kopyalıyorsunuz şeyin orada browser'ın üzerindekine, arama motorunun üzerindekine. Böyle devam ediyorsunuz. Sonra parantez açıyorsunuz, son erişim tarihi diyorsunuz. tarihini koyuyorsunuz. Ve web sayfasının adını mesela Askrabed'in adını yazın. Ondan sonra web sayfasını verin. Ondan sonra son erişim tarihini verin. Yani ne zaman son olarak eriştiğinizi göstermeye çalışıyor. Çünkü neden? Bazı web sayfaları bir noktadan sonra kapatılabiliyor. dolayısıyla hani onu takip etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu da yazarın oraya şey izini yani yazının en son ulaştığı tarihi ifade etmesini gerektirebiliyor. A, unutmayın buradaki maksadımız ne? İnsanların bizden sonra insanlar bu metni okuyacaklar. Bu metni okudukları zaman en kolay nasıl ulaşacaklar? Sorumuz bu. Pekala yani arkadaşlar bana sormak istediniz başka bir şey var mı? Biz gene saatini ilerlettik. haa yok yok yok hayır hayır hayır, hayır. Ee, İslam ansiklopedisi şöyle yazıyorsunuz ee, hemen söyleyelim ee, mesela önce şey yazıyorsunuz ya, maka maddenin yazarının adını ya soyadını veya adını soyadını yazıyorsunuz sonra virgül diyorsunuz şöyle madde yazarının adı soyadı tamam soyadı. virgül tırnak içerisinde madde adını veriyorsunuz kapatıyorsunuz İslam ansiklopedisi diyorsunuz Parantez içerisinde D'a diyorsunuz. Diyanet İşleri'nin yayınıysa ise çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın da İslamanskı ötesi var. Hatırlayacaksınız 1950'lerde yayınlanmaya başlayan. Cilt numarasını veriyorsunuz. Sonra sayfa numarasını ee, Osman Bey o gün teslim edin. Beni cuma günü bulamazsınız okulda çok zor. Yani final günü gelin. Olur mu? Ben çok zor cuma günü okulda olurum. Zaten önümüzdeki hafta okulun tatil yani okulun son haftası çok yorucu bir hafta olacak. Karıştırmayın ben de. Benim endişem de ben yanlış bir yere koyarım şimdi. Onu sonra bulamam. Siz, yani zor durumda siz de ben de zor durumda kalırsınız. Hiç karıştırmayalım. Yani siz muhakkak kendinizden bir şeyler katıyorsunuzdur ona merak etmeyin yani katmaya da çalışın bu sizin kendi çalışmanız sonuçta. Hayır olma yani tabii ki yapabilirsiniz ama bunlar sizin sonuçlarınız olacak o o bakın böyle sonuçları ulaşabilmek için. Hangi bulguları koyduğunuzu ortaya çıkartmanız gerekiyor. Yani bir takım bulgularınız varsa kendiniz bunların üzerinden bir maddeleme yapabilirsiniz kuşkusuz. Ama e, akademik bir tezde şunu yapamazsınız. Ya ben bunu düşündüm şu, şu şu şu da olmalı diyemezsiniz. O olmalıyı yazmak için. Bir altyapını yani altyapınızdan kastım şu o tez içerisinde muhakkak bir altyapınız vardı siz onu okumuşsunuzdur bir yerde bir çıkarsamada bulunmuşsunuz onunla ilgili bir şüpheniz yok. Ama metnin içerisinde o sonucu ortaya koyabilecek bulguları açıklamanız gerekiyor ki okuyucu çünkü sizin altyapınızı bilmez. Sizin tecrübenizi bilmez, nereden kaynaklandığını sorgulayamaz. Buradaki amacımız şu, sizin üzerinden hareketle ulaştığınız sonuçlara adım adım okuyucuyu götürmektir. Eğer bunu bakın, e, ayetleri ve hadisleri veriyorsunuz. bu Şuna işaret ver dersiniz, eğer bu kendi öz, yani ben bunu sadece çıkarıyorum ben bunu sadece tespit ediyorum, benim yorumum diyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Ha, ama işte bir kişisel gelişim kitabında siz bunu okudunuz dediniz ki ya bu kitaba da değ değmez. Ben bunu vermeyin bu olmaz. Çünkü başka birisinin görüşünü siz oraya yerleştiriyorsunuz demektir. İstediği kadar hani kitap başka bir şeyin olsun. Siz sizin buradaki amacınız kaynağı göstermek. Fakat ha siz şunu söyleyebilirsiniz. Ben bakın ayette bundan bahsediliyor. Şu tefsirde bu konu böyle açıklanıyor. Ben böyle düşünüyorum. Aklıma uygun olarak ben bunu böyle yorumluyorum diye. Tıkışkusuz yazabilirsiniz. O ayrı bir şey. Tabii ki şu var. Akademik çalışmalar akademik çalışmalara referansta bulunur. Hani Bu aşikâlde bir e, karikatüre referansta bulunmazsınız. İlmi bir çalışma olarak. Yani o ayrı bir şey. Tabii ki yani kendi çıkı, ayetin. Ama bakın. Burada şöyle bir problem var. Şimdi o yorumun neye göre, neye istinaden yazdığınızı açıklığa, açıklığa kavuşturmanız gerekiyor. Ben bunu böyle anlıyorum ama ben bunu, an, bakın, ben bunu anlayabilmek için, bu şekilde anlamak için şöyle bir mantık yürütme yapıyorum. Bu ayette bundan bahsediliyor, başka bir ayette de bundan bahsediliyor. Bu çok eski bir yöntem kuşkusuz, tefsirde de kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Burada da böyle bahsediyor, Demek ki bu bununla ilişkili. Diye tabii ki siz kendi sonucunuzu çıkartabilirsiniz ama bizim görmek istediğimiz tezden unutmayın. O sonuca nasıl ulaştığınızı görmek yani o mantık silsilesinin ne üzerinden kurup o tutarlılığı sağladığınızı görmek. Tamam. Evet arkadaşlar artık bu hani zamanımız da doldu. Ee, teşekkür ediyorum ben hepinize İnşallah güzel güzel çalışmalarınızı göreceğiz yakında da önümüzdeki haftada dersimiz var. Tahmin ediyorum. Ondan sonra artık bitecek yavaş yavaş. Ah, i̇yi çalışmalar diliyorum şimdiden hepinize. İyi haftalar. Ee, görüşmek dileğiyle.